Merhaba, iklim değişikliğini durdurmak ve başka bir dünya mümkün demek için dünyanın altı kıtasından 140'tan fazla ülkeden gelen yüzlerce insanla birlikte 29 Haziran'da Kadıköy'de bir miting olacak. Kadıköy'de yapılacak mitingde iklimi değiştiren enerjilere hayır derken %100 temiz ve yenilenebilir enerji taleplerini de haykıracaklar insanlar. Türkiye'nin her yerinden kömüre, HES'lere, nükleer santrallere, 3. Köprü'ye, 3. Havalimanı'na, endüstriyel tarıma ve sınavı, Hayvan çiftliklerine karşı mücadele eden binlerce insanın katılması beklenen etkinlik başka bir dünyanın mümkün olduğunu şenlikli bir şekilde göstermeye başlıyor. Katılmak isteyenler 29 Haziran'da saat 15'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde buluşacaklar. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Erciş'in Çatak dibi Zortul köyündeki TOKİ tarafından yapılacak 72 konut için kesilmesi planlanan 250 bin ağacın akıbetini ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a sordu. Zortur köylülerinin 250 bin ağacın kesilmesini önlemek için günlerdir nebet tuttuğunu dikkat çeken Tüzel, Toki konutları köylülerin hasarlı evlerinin bulunduğu yere neden yapılmıyor diye sordu. Tüzel ayrıca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda, 2000'i meyve ağacı olmak üzere yaklaşık 250 bin dikili ağacın olduğunu ve her türlü tarıma elverişlidir ifadesinin yer verilmesine rağmen ağaçların kesilerek Toki konutları yapılmasında neden ısrar edildiğine de yanıt istedi. Zonguldak'ın Mithatpaşa ve Bağlık Mahalleleri arasında yapımına başlanan tünel inşaatından çıkan Hafriyat, kamyonlarla yakındaki Uzunkum plajının yanında deniz kıyısına döküldü. Dökülen yaklaşık 40 kamyon Hafriyat, Denizde kirliliğe yol açtı. Masmavi olan deniz hafriyat ile birlikte çamur rengini alırken kamyonların geçişi sırasında patlattığı iddia edilen kanalizasyon nedeniyle atık sularda denize aktı. Uzunkum plajında denize girenlerin tepkisini çeken bu olay sonrasında çevre sakinleri tünel yaparken denizin katledildiğini söyledi. Şikayetler üzerine çevre ve şehircilik müdürlüğü ekibi denizin çamur rengini aldığı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından hafriyat dökümü durduruldu. Zonguldak valisi Erol Ayıldız, Ay gerekli incelemeler yapıldıktan sonra firmaya hafriyat dökümü için başka bir yer gösterileceğini söyledi. Bu tip olaylara iş işten geçmeden önce tedbir getirilmesi ve önlem alınması gerekiyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yürüttüğü ve Türkiye'de hızla yayılan %100 ekolojik pazarların yeni halkası Sakinşehir seferihisar'da organik pazar oldu. Sefer Hisar Ulamış Mahallesi'nde açılan %100 organik pazar Türkiye'nin en çevreci, en sosyal kültürel, en yerel yerli ve en ucuz organik pazarı sloganıyla açıldı. 15 Haziran Cumartesi günü açılan pazar hem uygun fiyatları hem de ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Şeyh Samın konseriyle renklenen açılışta Sefer Hisar Belediye Başkanı Tunç Soyar hedeflerinin Türkiye'nin en iddialı organik pazarı olmak olduğunu söyleyerek bu pazarın çok yakında İzmir'in cazibe merkezi olacağını kaydetti. %100 organik pazar her cumartesi Seferihisar'da müşterileriyle buluşacak. Yalova'da 2009'dan bu yana mücadele verilen ancak kurulması engellenemeyen kömür yakıtlı termik santral ile ilgili davalar sürüyor. Resmi raporlara göre fay hatlarının arasındaki Aksa Akrilik Kimya Şirketi'nin içinde 50 bin ton kimyasal depolanan tankların birkaç yüz metre ilerisinde kurulan kömür yakıtlı termik santralinin İkinci fazı devreye alınmak üzere. Ancak 2009'da kaçak olarak başlatılan santral inşaatına göz yummak ve usulsüz imar plan değişikleriyle bunun önünü açarak görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan ile belediye meclisi üyelerinin yargılanmasında 10. celseye geçilmesine rağmen mahkeme bir türlü sonuca varamadı. Tıpkı 2009'da CHP'liler tarafından açılan Termik Santral'in çet iptal davası Bakanlığın onayladığı alt ölçekli imar planlarının iptal davası ve termik santral deneme izni iptal davası gibi. Önceki gün Yalova Adliyesi'nde görülen celsede mahkeme hakimi Mümin Sağlam, önceki celselerde olduğu gibi bağlantılı davaların sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Ekim 2013'e erteledi. Çevrecilerin avukatı Safiye Yüksel ise bağlantılı görülen dava ile Taşköprü Belediyesi'nin bir ilgisinin olmadığını söyleyerek Adaletin yerini bulmasının geciktirildiğini değerlendirmesini yaptı. Bu arada termik santral inşaatının devam etmesi ise yargıdaki gecikmelerin gerçek sonuçlarından biri. Yürütmeyi durdurma kararlarının amacı bu tip geri dönülmez zararların gerçekleşmemesi. Türkiye'de elinin üzerinde planlanan ve yapım aşamasındaki termik santraller kurulursa eğer ve hükümetin yerli kömür politikası devam ederse iklim değişikliği konusunda Türkiye karnesi en kötü ülkeler arasında yer alacak dinleyebilir enerji. Özellikle güneş enerjisi yatırımları yoğunluk kazansa ve güçlü politikalar hayata geçse orta vadede Türkiye ekonomisi için de çok daha iyi sonuçlar getirecek. Cari açıkta küçülmeler meydana gelecek. Dışa bağımlılık azalacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.